Bir Yaşam Dili Şidesiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz ben Canan. Ben Deniz. Bu programda Marshall Rosenberg'in şidesiz iletişim yöntemini konuşuyoruz. Yeni ilk defa bizi dinleyenler için söyleyelim. Ve hayatın içinde şidesiz iletişimin niyetleriyle yaşamak isterseniz nelere dikkat ederiz onlara... Bu sezonda, bu radyo programında odaklandık. Biraz söz eder misin Canan? Temel ayrımlar, anahtar ayrımlardan neyi kastediyoruz? Evet, anahtar ayrımlar bir pusula, bir farkındalık. ilişkilerimizde ilişki kurduğumuz insanlarla veya kendimizle olan farkındalığı arttırmak için bir yöntem diyebilirim. Bugünkü anahtar ayrımımızda sevgi, duygu mu yoksa ihtiyaç mı ee, tartışacağız Deniz'le beraber. Ee, tabii güzel bir e, anahtar ayrım. Çok seviyorum ben sevgi, duygu mu, ihtiyaç mı? Ee, yıllarca aşk filmleri seyrettim. <gülüyor> <gülüyor> ...beyaz diziler okudum... ...barbara kartlantlar okudum... ...birazcık utanarak şu anda söylüyorum... <gülüyor> ee, ...ve buralarda... ...sevginin hep bir duygu olduğunu... E, ...zannettim... ...ne zamanki... E, size iletişim dilini öğrenmeye... ...başladım... E, ...Marshan Rosenberg'in çok güzel... ...bu konuyla ilgili bir videosu vardır... ...hatta... E, esin galiba değil mi esinerek onun Türkçe'sini de yaptı isteyen olursa bana mesaj atsın onda yollarım kısa bir video YouTube'da da sizde bulabilirsiniz orada e, yani çok bu beni e, aydınlatan bir video olmuştur orada Marshall Rosenberg e söylüyor soruyorlar beni seviyor musun diye o da o soruya şöyle cevap veriyor ne zaman <gülüyor> Aa, evet ne zaman çünkü e, sevgi bir duygu biliyorsunuz biz uzun zamandan beri duygulardan bahsediyoruz e, şimdi setişimde duygular böyle gelip geçici yani iki dakikada bir değişiyor şu anda seni seviyorum ama belki e, ne bileyim altı ay sonra sevmeyeceğim veya şu anda sevmiyorum ama daha sonra seveceğim burada da öyle yani beni seviyor musun ne zaman <gülüyor> e, o yüzden çok hoşuma giden bir e, şey anahtar ayrım hmm. Evet, e, ben de ilk destil iletişime başladığım zaman e, Marshall Rosenberg'in bu YouTube videosunu bulmuştum. YouTube'a Marshall Rosenberg e, yazdığım zaman önüme düşen e, videolardan biriydi. Aslında e, duygu olarak sevgi ne demek e, ve ihtiyaç olarak sevgi ne demek? E, onunla haşır neşir olmaya ben de orada başlamıştım. Bu arada Canan ben de çok beyaz dizi okumuş biriyim. <gülüyor> Yani gençlik döneminde, ilk gençlik döneminde beyaz diziler bizim YouTube'umuzdu. Evet, evet. <gülüyor> Ve ne demek istiyoruz diye baktığım zaman aslında bir örnek düşünüyorum. Mesela duygularımızla biz bağlantıda olmak istiyoruz şu iletişimde. Çünkü duygular benim bedenimden... Aldığım geri bildirimler, o geri bildirimler beni e, evrensel ihtiyaçlarla bağlantıya geçiriyor. Yani bir insan olarak doğuştan getirdiğim ihtiyaçlarımla bağlantıya geçiriyor. Ve şu an ne hissettiğimi bildiğimde karşılanan ve karşılanmayan ihtiyaçlarımla bağlantı kuruyorum. E, şu an içimde sevgi mi var? Yani duygu olarak sevgi mi var diye araştırmak kıymetli... Çünkü karşılanan pek çok ihtiyaçtan sonra e, sevgi çıkıyor insanın içinde. Mesela benim yakınlık ihtiyacım, güven ihtiyacım, e, aidiyet ihtiyacım, duygusu, kabul, kabul, saygı, duygusal güvenlik gibi ihtiyaçlarım karşılandığında bunun duygusu bizim sevgi dediğimiz böyle ılık... Böyle kalbin yumuşamış gibi böyle yumuşak bir duygudur. O, be, o sevgidir. Fakat e, sevgi ihtiyacımın çoğu zaman karşılandığı insanlara 24 saat boyunca kalbim bu tepkiyi vermeyebilir. Yani e, mesela Canan sana bakıyorum şu an gözlerine bakıyorum. E, ve şu an benim karşılanan ihtiyacım yol arkadaşlığı, paylaşma ondan sonra bir işbirliği gibi ihtiyaçlarım karşılanıyor ve içimde baktığım zaman böyle hani böyle sevgiden ziyade şu an içimdeki sana karşı bakayım tam olarak ne yani güven ihtiyacım şu an çok karşılıyor. onu fark ediyorum gözlerine baktığım zaman keyif geliyor bana da sanki neşe keyif ee, coşku, coşkulu, coşkulu hissediyorum. Şu an coşkulu hissediyorsun. Ben de baktığım zaman böyle hakikaten, yani mesela sevgiden daha başka bir şey var içimde. Ee, i̇timat var içimde. İtimatın duygusuna bakıyorum. Hakikaten kendimi araştırıyorum. Çok ezberden olur ayrıca cana, Canan seni seviyorum. Ay içimde böyle bir, büyük bir ferahlık var. Şu an sana baktığımda hissettiğim şey ferahlık. <gülüyor> Çok şey bakıyorsun. <gülüyor> ferahlık. Mesela ferahlığın içinden biraz daha bakarsam... Tabii ki altında sevgi var. Çünkü kalbimde bir yumuşamı var. Hı -hı. Aynı zamanda galiba bu temel ayrım bize e, ezberden kaçınmayı da hatırlatıyor. Hı -hı. Çünkü 24 saat boyunca ben... E, yani duygularım gelip geçiyor. Karşılanan, karşılanmayan ihtiyaçlarım gelip geçiyor. Ee, ve bunlara baktığım zaman, duygumla buluştuğumda... E, ...o ihtiyaçla buluşacağım. Yani neyse o ihtiyacımla buluşacağım. Peki ihtiyaçla buluşmayı biz niye bu kadar kafaya takıyoruz o da hatırlatalım. Ee, i̇htiyaç benim gücümle buluştuğum yer. Çünkü oraya geldiğim zaman kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için... Aya kalkabilirim bir eylem yapabilirim e, diye düşünüyorum. Evet yani o sevgiyi bir ihtiyaç olarak kullandığımız zaman e, ilişkilerimizde değil mi ki ihtiyaç evrenseldir diyoruz yani ihtiyaç zaten içimizde sabit olan bir şey duygular gelip geçiyor. Yani aradaki fark e, orada da böyle daha iyi netleşiyor benim kafamda. Yani ihtiyacın karşılandığı zaman, sevgi ihtiyacın karşılandığı zaman biraz önce sen de söyledin. Yani bu ihtiyaçlar da katman katman, bu sevginin e, birlikte olduğu ihtiyaçlar da var. Onların en başlarında benim de kendi ilişkimde en önemli sevgiyle beraber yol arkadaşlığı yapan ihtiyaçlar özen. Yani özen olmadığında sevgi de biraz e, zor oluyor. Özen, saygı, e, yakınlık, e, duygusal güvenlik dedin, aidiyet e, bunlar hep e, beraber olan e, sevgiyle beraber olan yan e, ihtiyaçlar. Hep söylüyoruz yani bu ihtiyaçlarımız karşılanmadığı zaman mesela sevgi ihtiyacımız karşılanmadığı zaman mutsuz oluyoruz, neşesiz oluyoruz, keyifsiz oluyoruz. Ee, ama belki karşılanıyor birkaç dakika sonra veya birkaç sene sonra o farklı oluyor. O zaman mutlu oluyoruz, neşeli oluyoruz, keyifli oluyoruz. Yani sen acaba dinleyen arkadaşlar diyeyim siz sevgiyi nasıl kullanıyorsunuz? Yani birisine beni seviyor musun demekle bir şey elde edebiliyor musun? Onun cevabı ne kadar seni tatmin ediyor? Şimdi Canan bütün bunları izledim seni şu an. <gülüyor> Konuşmanı dinledim. Ve söylediklerinden hissettiğim şey memniyet. Hmm. İçimde derin bir memniyet var. Çünkü ilham. İhtiyacım çok karşılandı, işbirliği ihtiyacım karşılandı ve dedim ki kendime Ay iki Canan'la birlikte yapıyoruz bunu ne güzel anlattı. Ee, ve içimde memnuniyet var dediğim anda da şimdi de başka bir şeye doğru değişiyor. Sevgi dediğimiz şey aslında bütün bunlardan bütün bunlar biriktiğinde mesela benim sevgi ihtiyacım çok karşılanabiliyor. Hı hı. E, duygu olarak sevgi. Ve ihtiyaç olarak sevgi diye iki ayrı başlık altında baktığımız zaman duygu olarak sevgi de aslında mutluluk duyuyoruz dediğim gibi. Bazen memnuniyet bazen böyle coşku duyuyoruz. Bazen de üstün, mesela sevgi ihtiyacının çok karşılandığında böyle bir doyma hali olur Ondan sonra e, overwamp'i nasıl çevirelim? Hani böyle üstüne üstüne gelmiş gibi olur. <gülüyor> farklı, evet evet bir sürü farklı duygu duyuyoruz. Ve bütün bunlara biz alışkanlıkla e, sevgi diyoruz. E, biraz daha böyle hani baktığın zaman sevgiyi ihtiyaç olarak düşünmeye başladığım zaman sevgi zaten hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Hepimiz sevmek, sevebilmek. Ve sevilmek isteyen canlılarız. Evet hem sevmek hem sevilmek istiyoruz. Evet mesela şey de çok kıymetli bir sevilmek istiyoruz. Mesela ben şeyi fark ettiğimde ya sevmek de bir ihtiyaç. Yani ben sevebilmek istiyorum. Hı hı. Mesela sevgi ihtiyacını araştırırken bu tarafa bakmak da bana çok kıymetli geliyor. Ve bazen şey cümlesini kurmaya başladım. Sevebil, sevebilmemi kolaylaştıran insanlar var. ...daha kolay sevdiğim insanlar var benim... ...sevebilmemiz... ...böyle biraz zor olan... ...sevebilmem benim için zor olan insanlar oluyor... ...yani orada da sevebilmeniz zor olan insanlara gidersek... ...orada bir takım karşılanmayan ihtiyaçların olduğu için değil mi... ...sevebilmekte de zorlanıyorsun... Evet <gülüyor> Evet e, güven ihtiyacın karşılanmıyor Baktığın zaman güven duygusal güvenlik hı hı. ondan sonra paylaşma Hakikilik Evet bir de ortak değerler benim için çok kıymetli şeyi fark ediyorum Ortak değerlerim olan insanlarla çok daha hızlı sev, sevgi ihtiyacım karşılanıyor hı hı. Ee, Ve şeyi de görüyorum Kimin lafıydı da hatırlamıyorum Marshall'ın olabilir başkasının olabilir ee, ...benim sevemeyeceğim insan yok belki de... ...hikayesini bilmediğim insanlar var. Çok güzel bir laf. Ben e, Marşanın dediğini e, okuduk herhalde bir yerde... ...o hikayeyi bilmedikten sonra evet. e, yargılara gidiyoruz. O insan hakkında bir kafamızda bir imaj oluşuyor. O imajdan yazıyoruz da yazıyoruz. O yüzden bu hep bağlantı dediğimiz... ...yani birbirimizle bağlantıda olmak... Biz burada hep konuşurken tabii daha çok böyle ilişkiler üzerinden gidiyoruz ama ne bileyim sevmek, çikolata yemeyi de seviyorum mesela. Değil hmm. mi? <gülüyor> Veya tabiatta dolaşmayı da seviyorum. Ama bizim bu anahtar ayrımda daha çok konuştuğumuz ilişkilerimizde bu sevgi konusunda nerelerdeyiz? Niye bu daha çok beni seviyor musun, sevmiyor musun'a takılıyoruz? Yani böyle hep biz sorarız ya, seviyor musun beni, sevmiyor musun? Burası bu, Marshall bunu bir çakal sorusu olduğunu düşünüyor. Yani burası böyle bir ee, ...sevgi biraz gizemli bu... ...beni seviyor mu sevmiyor mu... ...galiba orada da birazcık endişe mi var... ...acaba beni seviyor mu... Ee, ...endişe duyduğum bir insana... ...sorarsın... ...emin olamadığım bir zaman... ...beni seviyor musun değil mi... ...orada bir korku da var sanki... Ya ...benim, benim bu soruyu sorduğum... ...her an korktuğum... ...endişelendiğim... ...bir de güvenmediğim... Ee, ya, ...yani... Kim zaman güvenmediğim için soruyorum ama en önemlisi galiba sevginin bir ihtiyaç olduğunu kavramaya başladığımdan beri ben artık insanlara bunu sormak yerine şu an ne hissediyorsun ee, diye soruyorum. Ya da şu an şöyle misin hani şu an sıkıldın mı diye soruyorum ve anlamaya çalışıyorum şu an ne oluyor? Ee, aslında galiba en önemli kısmı da Şu an ve burada ne olduğuyla Bağlantıda tutan bir şey bu ayrım Evet aynı zamanda kendini de ifade ederken e, Yani zorlanıyorum dediğin insanlarla Belki kendini de ifade ederken Yani seninle beraberken e, Şu ihtiyacım karşılanmadığı için Ben biraz kendimi <gülüyor> uzak hissediyorum senden gibi Bir takım tekrar bağlantıya geçmek Yani ee, uzaklaşmak yerine o da belki çünkü benim, orada belli bir ihtiyaç karşılanmıyor ee, o, hakikaten sevginin yanındaki o diğer ihtiyaçlar da bence çok önemli özellikle güven ihtiyacı özen ihtiyacı saygı ihtiyacı duygusal güvenlik aidiyet e, hepsi beraber bir aynı topa e, şeyin içinde olduğunu görüyorum onu fark ediyorum evet e, devam edelim mi yoksa bir müzik arasına geldik galiba Ölüm Barış? Bir şeyden Eskilerden bir şarkı seçtik bugün Gökben'den Aşk dediğin laftır Şimdi birdenbire şarkıya girmek Aşk dediğin girmek... laftır derler Hadi Sakın kanma <gülüyor> Evet dinliyoruz Aşk dediğin laftır derler Sakın kanma onlara nur saramların hepsi gitmeden sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana haydi ne duyuyorsun koş sana aşka aşktır dil laftır derler sakın kanma onlara yalnız sevirmekle kalma bir de sevmeyi ara çok çabuk geçer bu günler çevren boşalırsa Ne sana, haydi ne duruyorsun, koş sana aşka, aşk dediğin laftır derler sakın kanka. Evet, sevgiden bahsediyoruz bugün. Ee, sev, duygu olarak sevgimi, ihtiyaç olarak sevgimi. Ee, Marshall Rosenberg'in örneğini anlattık. Ee, çakal dünyasından gelir o soru diyor. Beni seviyor musun diye sorduğunda. Ee, ne zaman diye cevap veriyor Ben bir de bu sevgiyle ilgili daha önce konuştuğumuz bir örneği hatırlatmak istiyorum Canan e, Marşal Rosenberg e, bir görüşmesi birebir görüşme sırasında e, Biriyle çalışıyor e, Ve çalıştığı kişi anlıyor ki sevgiye ihtiyacı var Sevgiye ihtiyacı var Bir ihtiyaç olarak sevgi çok kıymetli Yani ben düşündüğüm zaman aslında bütün ihtiyaçları sevgiye şefkat olarak Tek bir yere doğru bağlayabiliyor benim için. Ee, Marshall Rosenberg bu insana şeyi soruyor. Ee, peki sevgi ihtiyacına katkıda bulunmak için ne yapabilirim diye soruyor. Hmm. Yani dördüncü adımı soruyor. <gülüyor> yani e, şiddetsiz iletişim çünkü gözlem, duygu, ihtiyaç. Ve ondan sonra ihtiyacımla bağlantı kurup hayatı zenginleştirecek ricalarda bulunmak. Yani sevgi ihtiyacım benim beklentiler içinde oturacağım bir yer değil de ''Aa benim sevgiye ihtiyacım var, bu ihtiyacı karşılamak için ne yapabilirim?'' diye bir adım atmak istediğim yer. Ve Marshall'a Marshall danışan kişi birden şaşırıyor ve diyor ki ''Hiç düşünmedim bunun cevabını. Hiç düşünmedim sevgi ihtiyacımı karşılamak için diğer insanlardan ne rica edebileceğimi düşünmedim.'' Bunu okuduğumda bana... Kendi e, hayatımı çok hatırlattı çünkü ben de sevilmek istiyorum ama e, çok uzun yıllar e, şiddesiz iletişime kadar belki kırklı yaşlarıma kadar ya da e, ben de sevilmek istiyordum da ne yapsın insanlar onu bilemiyordum. Beklentiler, genellemeler e, dünyasında yaşayıp gidiyordum hani seven insan yapar, seven insan bilir ondan sonra gibi beklentiler içinde kalıyordum e, Öyle de hayata baktığın zaman e, hani çakalca söylersem daha daha küsmüş, dağın haberi olmamış. E, hani biraz daha baktığım zaman hepimiz kendi hayatlarımızla meşgulüz. Ve hepimizin kendi e, içinde koşturmacası var. Sevgiye ihtiyacım olduğunda ben buna ayık olmak istiyorum ve sormak istiyorum. Ben de şöyle yapar mısın, böyle yapar mısın gibi... Evet. Ve çok kırılgan bir yer. Çok kırılgan bir yer. Benim de böyle gene videolardan hatırladığım bir şey geldi aklıma. Sen bunu söyleyince yani çok da kolay bir şey gibi gelmiyor bana sormak. Yani ne yapabilirsin benim için? Şey diyor eşine eşi işte beni sevmiyorsun işte ne yapabilirim diyor. O da diyor ki sabahları... Uyanınca beni öpmeni istiyorum diyor. Kadın da diyor ki eğer sabahları kalkıp dişini fırçalarsan öperim seni diyor. <gülüyor> Çok hoşuma giden bir şeydir. Gerçekten e, bu rica önemli. Yani ne yapabilirim ki hani sen benim senin sevdiğimi görebilirsin. Bununla ilgili ricada bulunabilir. Veya bazen de sevgi ihtiyacının karşılanmadığı yerlere fark etmek ve orada e, rica ediyorsun ya. Hiçbir tık yok. <gülüyor> e orada belki başka stratejilerin de olabileceği. Yani illa e, biz ihtiyaçlarda ne diyoruz? Stratejiler var. İlla bir kişiden karşılanmasına gerek yok. E, başka sevgiyi madem evrensel, e, illa o ilişkindeki o insanla karşılamayabilirsin. O zaman da hani sorumluluğunu eline alıp benim için çok önemli bir ihtiyaç. Gerçekten sevgi çok ve hayat, ...hayati bir ihtiyaç... ...bu ihtiyacımı karşılamak için ben ne yapabilirim... ...onu da fark etmek... ...ve bir adım atabilmek... ...zaten şiddetli yetişimde beni böyle çok etkileyen şey o... ...oturup böyle durmuyorsun ya... ya ...ihtiyacını eline alıyorsun... E, ...ve o hakikaten... ...o içindeki o güçle bağlanıyorsun... E, ...o gücü eline alıyorsun... ...ya benim sevgi ihtiyacım var... ...ve ben bunu karşılamak için ne yapabilirim... ...karşı tarafa gidiyorsun... ...ondan rica ediyorsun... ...ya oradan da bir şey olmuyorsa bakıyorsun. Yönünü başka yere çeviriyorsun. Ee, hayatı gerçekten, hayatını güzelleştirmek için ne yapabilirim diye bir adım atıyorsun. Ee, uygulayabilirsek çok etkili bir yöntem. Evet ve ben bana da, sen de aynı diyeyim Hakikaten çok kırılgan ve söylemesi kolay olmayan şeyler ee, benim hayatımda da öyle. Aynı zamanda ee, son dönemde canan şeyi çok düşünmeye başladım. Biz hep olumsuz yargıları yargı olarak algılıyor zihnimiz. Hani birilerini suçlama içinde olduğumuz zaman ama olumlu yargılar da çok kıymetli farkında olmak. Ee, yani bir insanla ilgili ay beni sever ben de onu severim. Biz ay çok yakın arkadaşız ay hayatta öyle bir şey yapmaz diye düşündüğüm her anın e, olumlu yargı içinde olduğumu. Düşün, e, ...fark etmek istiyorum... ...ve şiddet iletişim diyor ki... ...yargılardan e, yargılamak yerine... ...gözlem yap... ...şimdi bu sevgi ihtiyacıyla bağlantılı olduğunda... ...ben şeye bakmaya başladım... ...olumlu yargılarım... ...da benim... E, ...böyle gözümün önüne bazen sevgi ihtiyacım... ...karşılanmadığında... ...böyle perdeler örtüyor... ...yani ben ay o çok iyi bir insan... ...filan diye bir e, olumlu yargım varsa... Körleşmeye başlıyorum O yüzden aslında şidesi iletişimin En sevdiğim tarafı e, Hakikaten Ayıltıyor insanı Yani ayıklık hali Uyutmuyor, Uyumuyoruz Gözlem yaptığım zaman birden çok şaşırabilirim Mesela e, Sevgilimle ilişkimde e, Gözlem yapma yeteneğim devam ederse Birden şeyi fark edebilirim yani Benim bir haftadır sevgi ihtiyacım Hiç karşılanmamış olabiliyor hı hı. Hani o benim sevgilim dünyanın beni seviyor zaten filan yerine ya bu çünkü onun yapıp etmesiyle ilgili değil benim ihtiyaçlarımla ilgili. Ya ben sıcaklık özlüyorum, yakınlık özlüyorum. İşte son bir haftadır işte işten eve geldiğinde doğrudan odana gittin, bilgisayarın başına oturdun. Paylaşmak özlüyorum. Bakıyorum hani benim sevgi ihtiyacım da karşılanmıyor. ...gibi bir yere gelebilirim. Olumlu yargılara da dikkat etmekte fayda var... ...diye düşünüyorum kendi adıma. Ee, ve hani mesela o zaman ricada bulunabilirim. Yani ben illa gidip sevgiye ihtiyacım var demek zorunda da değilim... ...ama o zaman diyebilirim ki ya... ...sevgilim işten eve geldiğinde... ...senle paylaşmayı özlüyorum. Nasıl olur da... ...hani biz bir 20 dakika... ...birbirimizle sohbet ederiz filan diye... ...bir karşılıklı anlaşma yapabiliriz. Evet orada yani gerçekten... ...kıtlıktan bolluğa geçmek... ...yani ne yapabiliriz beraber... ...yemekte yemeye başlamadan önce... ...veya televizyonu açmadan önce... ...ne bileyim yürüyüşe mi çıkabiliriz... 10 dakika karşılıklı göz <gülüyor> göze bakıp... ...birbirimizi duyabilir miyiz... Seni anlat ben anlat... ...nasıl bir bağlantı kurabiliriz gibi... ...birçok tabii stratejiler var... Ee, bir... tamamlanıyor galiba tane süremiz. Evet bugün bu sevmek, sevilmek ihtiyacı üzerine konuştuk. Bu beni seviyor musun cevabını Karşımızdan beklerken ee, bunun ne kadar da esasında net olmayan bir e, soru yani onu ne, onun yerine ne hissediyorsun e, şu anda benimle birlikte hangi ihtiyaçların karşılanıyor gibi daha bir net cevap almaya çalışmak belki daha iyi olur e, mu acaba diye Deniz'de bunun üzerine konuştuk. E, esasında sevgi yaşanacak bir şey çok fazla konuşulacak bir şey değil. Değil mi? Evet, bunlarla devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları. Şildesiz iletişim Facebook ve Instagram sayfamızdan bizleri takip etmenizi rica ediyoruz. Görüşmek üzere.